de yaparsak biz bence anne babalara da fayda sağlamış oluruz. Hı hı. Çok Öyle teşekkür efendim. ediyoruz. Çok değerliydi paylaşımlarınız. Hem pandemi sürecindeki çalışmalarınız hem de genel olarak derneğinizin bugüne kadar yaptığı çalışmalar için biz de tekrardan teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sizlere. Biz Bütün çok çocuk... teşekkür ederiz. Sesimizi duyurduğunuz için çok çok teşekkürler. Sağ, Sağ olun Bütün çocuklar bizim derneğinin yönetim kurulu başkanı Leyla Tekbulut bizimle birlikteydi. Hayal edebildiğiniz her şey gerçek.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 İstanbul Permakültür Kolektifi'nin kurucularından Dilek Yalçın demirel telefon konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Evet, e, unuttuk doğayı ama e, diliyoruz ki o bizi unutmaz. Hani bizi bırakıp gitmez ama biraz daha sanırım bu işte unuttuğumuzu hatırlayıp eyvah ne oluyor deyince oluyor galiba değil mi? Evet ya başımıza bir şeyler gelince, hı hı. benim başıma ne geldi sorusuna cevap ararken hı hı. kendinizi bambaşka bir yerde, bambaşka bir şekilde buluyorsunuz. Ee, ve unuttuklarımız bize bir şekilde hatırlatılmış oluyor böylece. Hı hı. İyi tecrübelerle hatırlatılması her zaman tercih sebebi tabii de ki. Permakültür nedir ilk kez duyanlar için? Ee, biraz bize açıklarsanız çok memnun oluruz. Aydınlanmak isteriz bu konuda. E, Doğayla ilişkili olduğunu e, zaten anlıyoruz. Neden unuttuk? Yeniden özümüze dönelim. Biraz daha insanın o zaten varoluşunda e, içinde var olan, e, olan özüne dönmesiyle alakalı ama ayrıntılar sizde tabii ki. Buyurun. Permakültür e, iki kelimenin birleşiminden oluşuyor. Permalist agriculture kelimelerinin ama ona e, ayrıca agriculture değil. Culture'da yani kültürde e, diyebiliriz hı hı. ve oradaki kültürün yerine hem e, tarımı koyabilirsiniz hem insan kültürünü koyabilirsiniz. Yaşam ee, şeklimizi de koyabiliriz yani bir yandan şekilde. da. Hı hı. E, ve e, tarmanız kalıcı demek aynı zamanda dirençli, dirayetli demek. Hı hı. E, dolayısıyla kalıcı sistemler sürdürülebilir, kalıcı sistemler kurmak diye düşünebilirsiniz. Ve bunun e, açılımını yaparsanız da etik temelli sürdürülebilir yaşam yerleşkeleri, tasarımı, bilimi. Neden etik temelli derseniz, 3 etik ilkeye oturtmuş. Bunu kuran Bill Mollison ve David Holmgren. İki el verip de başlamışlar ilk defa buna. E, ve 3 etik ilke de insanı e, doğayı korumak, insanı korumak ya da gözetmek de diyebiliriz. Hı hı. Ve e, üçüncü ilke ihtiyaçtan fazlasını ilk. İki ilkeye geri döndürmek, paylaşmak, buna nüfus ve tüketime, sınır getirmek olarak da bakanlar var. Dolayısıyla kaynaklarımızı kısaca tüketmemek ve bu konuda da her şeye dikkat etmek. Kendi özümüze, kendimize, yaptığımıza, tercihlerimize, bakış açımıza dikkat etmek. Doğayla dost, doğayı taklit eden sistemler kurmak kültürü hep bir tarım biçimi diye algılıyorlar. Hı hı. E, ama bir tasarım şekli, bir tasarım modeli. E, ve bu tasarım modelinin içerisinde doğayla dost olmak, doğayı taklit etmek, doğada var olan sistemleri bozmadan onunla birlikte çalışmak var. E, örüntü gözü var. E, doğadaki olan biten aslında bizimle konuşuyor. Bir şekilde kendini bize ifade ediyor. Hı hı. Sadece yabancı dilmiş gibi onu çözümlemeye çalışabilsek. O dili anlamaya çalışsak ve o dili öğrenmeye çalışsak bizim için çok şey değişecek hayatımızda. Çünkü hep işaretlerini veriyor, hep etrafıyla ilgili şeyleri bize anlatıyor. Ee, şu anda mesela kuşların göç mevsimi başladı, havaların yavaş yavaş soğuyacak olduğunu bize söylüyor. Böyle kadim bilgiler var ve o kadim bilgileri de derliyorsunuz permakültürün içinde. Genelde bir de şey diyorlar, biz zaten bunu biliyoruz, Atalarımız da bunu yapıyordu, köydeki işteninem de bunu yapıyordu. Hı hı. Evet yapıyordu çünkü parmakültür zaten buna bakmayı öğ öğütlüyor hı hı. Buna bakın, oradaki verileri elde edin, o elde ettiğiniz verilerle bir tasarım yapın ve bulunduğunuz ortamı bozmayın. O ortamın içerisinde var olan şeylerle e, bir şeyi döndürmeye çalışın diyor. Yani e, size bir model sunmuyor, işte konvansiyonel tarımda şu anda sunulan şey... Bak burada işte bir tane alet var bu aletle git tarlayı sür ondan sonra gübre at ondan sonra sula ondan sonra işte bitkine ek ondan sonra sula yani hı -hı. sıralama yaptım. Hı -hı, hı -hı. Ee, ve onun ardından da işte hasadını al ee, e eğer böcek gelirse bak şu ilaç var Çinlikle. bilmem ne olsa bu ama orada aslında bilmediğimiz bir şey var toprak yaşayan bir mikroorganizmalar bütünü hem aşağıda hayat var hem yukarıda hayat var. Dolayısıyla toprak arayüz. O arayüzün içerisinde biz çalışıyorsak eğer aşağıyı da yukarıyı da gözetebilmeliyiz. Eğer kendimizi de gözetmek diyorsak Tam da bunu anlatıyor işte parmak Kendin için bir şey yapıyorsan eğer etrafındaki her şeyi de gözetmek zorundasın ki kendin onun içerisinde ayakta kalabilesin. Bir devamlılık Hı -hı. olabilsin, bir sürdürülebilirlik olsun değil mi aynı zamanda da? Hem öyle hem de insanın unuttuğu şey aslında doğanın bir parçası olduğu, doğadaki bir varlık olduğu. Yani kuş neyse, karınca neyse, e, orada var olan ceylan neyse, şu anda av mevsimine girildi, o avlanan hayvanlar neyse, insan da onlar gibi doğanın içerisinde var olan bir varlık. Onu avlama yetkisi onda aslında yok, sayısı arttı diye ben bunu avlayayım demek yerine, Oradaki döngü içerisinde o canlıyı zaten orada fazlasını yok edecek olan bir başka tür gelecek. O, o türle birlikte sistemde bir şey girdiği zaman bir şeyin çıkması gerekecek. Ve orada doğa kendi dengesini kendi içerisinde zaten olsun. koruyacak. Ama Hı. biz ne yazık ki müdahale ediyoruz. O müdahale ettiğimizdeki sayıları biz bilmediğimiz için o sayılarla oynandığında daha fazla problem ortaya çıkıyor. Ee, şu anda mesela limit aşım gününü geçtik. Doğadaki kaynakları dün itibariyle tükettik. Ee, dolayısıyla bir senelik yetecek olanı Ağustos ayı içerisinde tüketmiş olduk. Geriye kalanı cepten yiyoruz şu anda. Hı hı. Yerine koyabileceğimiz bir başka yerden yiyemiyoruz. Hı hı. Bir de bu pandemi sürecinde özellikle e, biz de hep yayınlarımızda, e, kamu spotlarımızda belirttik su tüketimi, e, temizlik e, Algısının biraz değişmesi, biraz daha insanların özen göstermesi ama bir yandan da bazen işte bu kimyasal atıkların daha fazla artmasına... Ve su tüketimin normalden çok daha üste çıktığı dönemlerde geçirdik bu özellikle yazsız marttan beri baktığımızda her zaman hatırlatmaya çalışıyoruz ama böyle dönemlerde bazen insanın algısı da değişebiliyor sadece hani hayatta kalmak üzerine tam yoğunlaştığı Aldi zaman değil mi ki, evet. tam o Aldi tam o anda bir kırılma oldu bir anda korkunç bir kırılma evet. oldu yani deterjanlar dünyadır bir, bir devreye girmiş olduk. Evet yani Hı -hı. bütün bunları söyleyen evde kendi hayatımızda uygulamaya çalışan bizler bile ele alamadığımız tabii. bir sürü şey peşine geldi. Hı -hı. Ben mesela tamamen plastikle ilgili e, atık olarak gelebileceği yerde alışverişe gittiğimde Onları almıyordum. Plastik torba yerine kendi bez torbalarımı yanımda taşıyordum. Hı hı. Ama evden çıkamayınca kapıya gelen ürünü almak zorunda kalınca o kapıya getirmek için bir şeyin içinde olması gerekiyor. O da Onun torbalar olunca. Onun olması. Bir de ailecek. her şeyi yıkandı Yıkanması. falan. Evet. E, o torbalar yıkanamadı, açıldı. Direkt hı hı. böyle içim cız, cız, evet. cız ederek hı hı. yani kendi kendimize yapmayalım dediğimiz her şeyi yapmak zorunda kaldık evet. bu dönemde ne yazık ki. Doğru. E, Bu, ama gene geri döndürme Dönebiliriz de. değil mi? Evet yeniden Ona bir de yani çözümler e, Bulunuyor daha farklı işte Tek kullanımlık maskeler yerine Yıkanabilir maskelere geçiyoruz hani Olabildiğince atı azaltmak evet. Evet. Hani Şu algı da e, Yanlış yerleşmiş oluyor bizde Çöpünü e, ayırdığı için Çöpünü e, İstediği kadar çöp çıkarabilirmiş gibi hani sıfır atık konusunu e, hani az tüketmek olarak algılamayıp da çıkan atığı ayırdığım zaman tamam iş bitmiştir gibi bazen bir algı da oluşabiliyor i̇şte kompost maalesef. Kompost yapıyoruz biz evet. kompost yapınca ne kadar çok attığımızı görüyoruz. <gülüyor> evet değil mi? O da önemli. Şimdi biraz İstanbul Permakültür Kolektifini de konuşalım. Neler yapıyorsunuz, yapıyorsunuz siz özellikle işte bu algıları kırmak ve değiştirebilmek adına? 7 senedir uğraşıyoruz bununla Hı -hı. ilgili olarak. 7 sene önce kuruldu İstanbul Permakültür Kolektifi. Ee, Ankara'da ve Çanakkale'deki permakültür eğitimi almış olan arkadaşlarımız çeşitli faaliyetler gösteriyorlardı. Ee, biz neden İstanbul'da böyle bir şey yapmıyoruz diye hayıflanıyorduk. Sonra dedik ki neden biz yapmayalım? Neden hani o, o hep birinden beklemek yerine o niye biz olmayalım? Hı -hı. Ve e, 2013 senesinde İstanbul Permakültür Kolektifini kurduk Seda Gazi ile birlikte. Hı -hı. Eğitimler, seminerler, e, buluşmalar, toplaşmalar, işte çeşitli e, farklı toplantılar derken bugüne kadar geldik. Neler yapıyoruz? Tam bu algı sürecini işte değiştirmeye çalışıyoruz. Hep olağan dışı bir durum olursa kendi kendine yeterlilik nasıl olur onu anlatmaya çalıştık. Şehirde parmak ütürü nasıl olur onu anlatmaya çalıştık bugüne kadar. Hı hı. Ve e, o anlatmaya çalıştığımız her şeyi bu korona döneminde de birebir bir yaşadık. Gene korona çıkınca atölyeleri online platforma taşıdık ve ilk yaptığımız şey armağan olarak ekşi maya yapımını anlatmak oldu. Çünkü herkes ekmeği alamayacak, ellendi, ellendiği için ekmeği Hı. alamayacak diye düşündüm ben. O yüzden de marketlerdeki hazır olan mayalar da bitecek bir süre sonra ya da işte satılan yerlerdeki. E, kendi ekşi mayamızı kendimiz evde yapıp zaten ekmek atölyeleri de yapıyorduk ama hı hı. E, bunu online olarak ve armağan olarak herkesin katılabileceği bir atölye olarak yaptığımızda e, ücretsiz bir atölye yaptığımızda yani armağan deyince bazen anlaşılmıyor ama ben <gülüyor> ücretsiz de bunu kullanmak istemiyorum o algıyı hı hı. da değiştirmek istiyorum. Evet. Dolayısıyla biz bunu yaptığımızda herkes kendi ekmeğini evde kendisi yapabilmeye de başladı. Hı hı. İyi kötü denemelerini yaptı, işte mayasını yaptı, hazırladı. O gün o toplantının ilk toplantının olduğu gün herkes ağlayarak ayrıldı. O çok etkileyici bir sahneydi çünkü eve kapanmış bir sürü insan düşünün. Hı hı. Bizim Açtığımız platform 100 kişiyi alabiliyordu içine. Hı hı. Ee, yaklaşık 100 kişiyi düşünün, aynı anda birbirleriyle böyle sarmaş dolaş olmuş bir halde. Ve ee, bittikten sonra gitmeyelim hani konuşacak kimse lazım ya da işte dersleri paylaşacak kimse lazım şeklinde böyle kala kaldık çok ee, etkileyiciydi o sahne ve hani gerçekten duygulanarak ve ağlayarak ayrıldık bu evet. Ekmek gerçekten çok da yer edindi bu süreçte. Şimdi biraz da yeni başlayanlara tavsiyeleriniz ne olur? Mesela i̇nsanlar bahçelerinde, balkonlarında neler yapabilirler? Biraz bundan bahsedelim. Onlarla ilgili de atölyeler yaptık. E, evde bahçe atölyemiz var, kompost atölyemiz var bununla ilgili olarak. Hı hı. E, ve şu anda da e, açık olarak önümüzdeki cumartesi günü tohum eğitimimiz var. Tohum alma ve saklamayı nasıl yapacağımıza dair, hangi tohumlar, nerede neyi kullanacağımıza dair. Ee, Onlardan ardından suyla ilgili eğitimlerimiz olacak yağmur suyu hasadı ve e, hem arazide hem şehirde yağmur suyu hasadı ile ilgili tam az önce üstüne e, değindiğim konuyla ilgili olmuş olacak bunlar hı hı. ve e, suda tarım yapabilme yöntemlerinden bir tanesi olan akvafonik sistemlere giriş eğitimimiz olacak e, eğitmenimiz Avustralya'da olacak ona e, buradan bağlanacağız e, Türk kendisi de ama hı hı. orada yaşıyor hı hı. E, Türkçe olacak yani o açıdan söyledim hı hı ilgili bir eğitim yapmış olacağız. Ee, şu anda da permakültüde giriş eğitimimiz devam ediyor. Ee, kompost eğitimleri, arı eğitimleri, e, zeytinyağı ile ilgili veya zeytin yetiştiriciliği ile ilgili sabunla ilgili merhem yapımıyla ilgili, hemen hemen değebildiğimiz her konuyla ilgili atölyeyi yapmaya çalışıyoruz ki insanlar evde kendileri de bir şeyler yapabilsinler, üretebilsinler. Üstelik bunu çok pratik şekilde yapabilsinler diye. Hı hı. Balkonumuzda neler hı hı, yapabiliriz, tabii. evlerimizde neler yapabiliriz? Bir saksının içerisinde kendi yeşilliklerinizi yetiştirebilmeniz mümkün. Şimdi kışa giriyoruz, kışla ilgili olan bitkiler gelip yerleşecek saksılara. Onların içerisinde dikkat edilecek en önemli nokta, Uzun süre saksıyı meşgul edecek bitkileri ekmek yerine daha kısa sürede daha sık ve taze taze yiyebileceğiniz bir şeyleri hasat edebileceğiniz bir şeyleri ekebilmek iyi. Yani bir lahanayı ekip de 4-5 ay beklemek yerine ya da karnabaharı ekip de beklemek yerine... Onun yerine işte rokadır e, veyahut da Dereotudur. farklı yeşilliklerdir. E, dereotu nane zaten var diye düşünüyorum. Artık hmm. evin olması gerekiyor diye düşünüyorum. <gülüyor> çok iyi Cam önünde dahi olmalı. Cam önünde olmalı. Çünkü nane çok kolaylıkla evet. yetiştirilebilen bir şey. Hani hiç elini bir bitkiye değdirmemiş birisi bile de, e, kırsın nanenin dalını toprağa soksun ve beklesin. Hmm. Nane çıkar Değil bir şekilde. Hmm. Aşırı sulama yapmazsanız yani top, aşırı sulamadan kasıt da parmağınız toprağa değdirdiniz parmağınız e, ne kadar ıslak kalıyor nemliyse problem yok ama hani vıcık vıcık ıslaksa çok sulamışsınız demektir hı hı. buna hep sulama sırasında dikkat etmek gerekir naneyi de öyle vıcık vıcık sulamamışsanız nane su sevse dahi hı hı. E, yaşamını devam ettirir çürümeden oradan mutlaka size bir nane verecektir çıkacaktır hı hı. dolayısıyla dereotunu yetiştirmesi biraz daha zordur e, ekip onu tohumdan çıkartması biraz daha zordur Maydanoz, dereotu, hmm, bir doğru. tık daha naneye göre e, meşakkatli. Ama e, nane mutlaka her evde olabilir. Yaz, kış e, sorun yapmaz, çıkartmaz. Ve onun yerine roka, gene aynı şekilde kuzu kulağı roka gibi yeşillikleri ekip saksıdan yiyebilmek, e, devamlı hasat edebilmek, e, birazcık yeşil salata çeşitleri yapmak mümkün. Hı hı. Ne e, güzel. Yani bu, bu çok... Doğal bir lüks hani şu an şehir hayatında lüks gibi gelmesinin sebebi esasında kendi emeğinizle kendi e, ufacık bir hani saksı bahçenizde bile bunu sağlıyor olabilmeniz. Yani işte şikayetten ziyade azıcık emek verince gerçekten bize hemen her şeyin karşılığını veren bir doğayla, toprakla birlikteyiz. Tabii biz de bunun kıymetini Bilirsek eğer, çok teşekkür ediyoruz, çok değerliydi anlattıklarınız, çok önemliydi de en azından duymamış olanlar için permakültür kolektifinin ne işler yaptığını, neler yaptıklarını, hem bu pandemi sürecinde de nasıl online bir şekilde eğitimlerin devam ettiğini de iletmiş olduk efendim. İstanbul Permakültür Kolektifinin... Youtube kanalımız var, evet. atölyelerimizden bir kısmını Youtube kanalımıza yerleştiriyoruz, isterlerse Hı. oradan izleyebilirler. Ee, bize Instagram ve sitemiz ya da Facebook sayfamız üzerinden de takip edebilirler. Böylelikle daha da ım, yakından izlemiş olabilirler. Zamanlarını da e, hem çalışmaların hem de eğitimlerin. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Deniyor. Sağ olun. Sağ olun.